Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız bugün günün ve güncün edebiyatında konuğumuz Mevsim Yenice hoş geldiniz Hoş bulduk teşekkürler Bugün aynı zamanda bu yayın döneminin son programını gerçekleştiriyoruz Mevsim Yenice ile Mevsim Yenice 1985'te İzmir'de doğdu Üniversitede fizik öğrenimi gördü Açık artırma öyküsü ile 2015 alt kitap öykü yarışmasında birinciliğe layık görüldü 2015 ve 2016 yıllarında iki farklı öykü dosyasıyla Yaşar Nabi Nayır gençlik ödüllerinde dikkate değer bulundu. Öyküleri, Varlık, Sözcükler, Psike Art, Post Öykü, Kara Hindiba, Öykülem, Edebiyatist, Peyniraltı Edebiyatı, Alt Zin Ne gibi dergilerde ve çeşitli fazinlerde yayınlandı. Tekme Tokatlı Şehir Rehberi ilk kitabı ve sanırım bir, bir hafta önce evet, çıktı hafta değil önce mi? Evet Evet. Öncelikle tebrik ederiz. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> İlk kitabınız için. Ee, biraz e, bu tekme tokatlı şehir rehberinden... E, ...aslında ismi tekme tokatlı şehir rehberi olmasına rağmen... ...çok görünür bir şiddetten ziyade görünmez bir şiddetle uğraşan evet. bir kitap gibi. Sevindim evet, sevindim böyle <gülüyor> <gülüyor> Evet şiddet önemli ama bu Hı -hı. hani böyle bizim aslında belki de fark etmediğimiz... ...daha doğrusu artık görsek de fark etmez hale evet. geldiğimiz bir sizin meseleniz olmuş gibi. Hatta bazen şey diye düşündüm ben, sıradanlaşmış. Hı hı. Yani alttan altı artık kabullenilmiş. kabullenilmiş. Ve onunla başa çıkılmaya çalışılıyor gibi. Evet. evet. Ee, ama dediğiniz şey doğru. Evet, belki sıradanlaşmış değil de kabullenilmiş. Hı hı. Ama bu kabullenilmiş olanla baş etmek... Hı hı. Yani bu baş etme yöntemleri nasıl evet. bulunabilir? Sanırım her hikayede hı hı. öyle ya da böyle bu biraz sizin için ya da ak kafanızın bir yerlerinde duruyor muydu bunu işlemek? Yani aslında ben öyküyü yazmaya başlarken neredeyse öykünün onda biri kadar bir kısımla başlıyorum ve daha sonra bütüne varıyor. Yani hı hı. işte karakter şunu yapsın şöyle olsun veya tema hı hı. bu olsun diye gerçekten düşünmüyorum. Ama Hı -hı. bir şekilde zaman zaman üstüne daha çok e, düşündüğüm ve takıntılı olduğum konular var. Dediğim gibi bu kabullenilmişlik ve e, Hı -hı. bununla nasıl boşa çıkıyoruz kısmı beni çok ilgilendiriyor. Hı -hı. Bir şekilde öykülerin hepsine sızmış. Evet. Öyle düşünüyorum. Sızmış bir de konuşkan karakterler. Evet. Kafaların içinde kafaların konuşan. Kafaların içinde konuşan karakterler. Kafaların içinde konuşan karakterler e, ve hayali repliklerle konuşan evet. karakterler Hı -hı. yaratmayı e, sanki daha çok tercih etmişsiniz evet. gibi... Bu özellikle yani... Ya o biraz benim hayata algılama şeklim hı hı. diyebilirim galiba. Orada da yine öykülere yansıttım. Yani daha çok konuşamadığımız tüm şeyleri içte yaşadığımız için... Hı hı. iç ses bazen kendi sesimizden daha yüksek bağırıyor. Hı hı. E, öykülere de bu yansımış yine herhalde. Bu şey mi acaba hani iç sesin bu kadar yüksek sesle çıkması daralan bir dünyaya da çünkü evet. o iç ses yükselmeye başladığında aslında kişinin dünyası da küçülmeye evet. başladığının Hı -hı. bir ifadesi aslında. Kesinlikle. O yani küçülen e, dünyaya bir isyan şeklinde mi ortaya? Yani çıkıyor? aslında şu anda. Yaşadığımız duruma da bakarsak hı hı. hepimizin aslında alternatifler daha çok gibi gözükse de hepimiz hı hı. bir şeyleri daha fazla yapıyoruz daha ulaşabilir ulaşılabilir hı hı. E, haldeyiz gibi gözükse de ben tam aksini düşünüyorum yani aslında birazcık daha çember dar daralmaya başladı bu yüzden etrafta benim gördüğüm herkes aslında işte mutluymuş gibi. Gibi. Gibi. Hış gibi. Evet yani ben dosyanın ismini de ikisi az önce bahsettim gibi hı hı. mutluymuş gibi olsun hı hı. istemiştim. Ama tekme tokatlı şey repleri çok güzel e, evet. diye düşündük ve oldu. O yüzden yani insanların bu mutluymuş gibi durumunun kesinlikle bununla alakalı, alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani daha fazla ulaşılabilirlik, daha fazla şey, çok çok daha fazla şey ama aslında gittikçe azalma ve küçülme. Evet bu küçülme, mesela eskiden şöyle klişeler vardı. Hani i̇ç dünya ve iç ses anlatılmaya başladığında aslında bu bir zenginlik ve o kişiye has hı hı. E, bir ne denir, dünya kurulumu hı hı. demek diye düşünürdük. Ama şimdi bu dünyanın daralması ve hı hı. iç sesin yükselmesi bugün buna denk gelmiyor. Evet. Artık o dünya daraldıkça hı hı. E, bir zenginlikten çok kısırlığa, kısırlığa doğru, gidiyor. doğru gidiyor ve... E, ...hani biraz önce bahsettiğim şeydeki isyan böyle bir şeydi... ...bu kısırlığa isyan ediyor sanki karakterler... Evet. Hı hı. ...ve bu kısırlık içerisinden çıkış yolları... ...ya yani çemberi bu, kırmaya çalışıyor ama... ...ve evet. evet çıkış yolu bulmaya çalışıyor ama hani... Hı hı. ...mümkün mü? Tabii öykülerde okuyan kişilerin artık takdiri... ...gerçi mümkün olup olmamasından ziyade... ...bunun sorgulanması önemli bir şey gibi geliyor hı hı. bana... ...ve bu genç kuşakta rastlanılan bir şey... ...yani hı hı. iç ses kullanımları... İşte geçen hafta burada Banu Özgürek'le birlikteydik. O da iç sesi yüksek sesle kullanmaktan. Evet onun Evet hoşlanan de ve hani bunu sanırım o sesin giderek yükselmesi. Bu kadın olmakla da ilgili bir şey evet, geliyor bana yani, sadece hani evet. şey değil. Yani biz Çünkü, biraz daha içte yaşıyoruz aslında. Daha dışta yaşıyoruz ve duygularımız daha... ...güzel Hı -hı. gösterebiliyoruz gibi. Ve daha çok şeye maruz kalındığı için evet. tabii. Yani Ama daha fazla şiddete evet. maruz aynen, kalındığı aynen. için. Aynen. Yani iç ses kullanımı eskiden beri hani... yani ...gerek Türkçe'de gerek dünyaydı bir hatında, ...özellikle kadınlar tarafından çok anlatım... ...anlatımın bir unsuru olarak çok tercih edilen bir şey. Hı -hı. Fakat son dönemde özellikle genç kadınların... ...bunu e, daha yüksek sesle e, çıkarmalarında... Ee, o daralan e, dünyanın sanki şey yata, yaratılamıyormuş gibi geliyor bana. Siz hani çemberi kırmak dediniz ya, hı hı. bir resim de oluşturlamıyormuş gibi. Hani hayaller, hı hı. hani hayaller kuruyoruz, umutlarımız var. Hı hı. Aslında iç seslerimiz bize o hayallerimizi ve umutlarımızı da anlatan şeylerken, hı. hani bu ses yükseldiğinde, hani şey ne diyeyim? E, ...bir isyan dememin sebebi o... ...çünkü bir resim yok... Hı hı. ...yani o iç ses... ...bir resme dönüştürse... Evet. ...ya da bize bir umut vaat etse... Evet. ...belki o kadar yüksek sesle haykırmak gerekmeyecek... ...yani evet miyecek. görünürde bir şey yok aslında... Evet, evet. Aynen öyle. ...o resim bir türlü oluşmuyor... ...yani resim bir türlü oluşmuyor... Hı, yani hı hı. Bir türlü oluşmuyor ...oluşu... E, ...biraz anlatıyı... E, ...daha böyle... E, ...ne diyeyim... Olaydan yani hareketten çıkaran bir şeye mi dönüşüyor? Hareketin daha az olduğu ya da hareketin ancak e, konuşmayla hareket dediğiniz eylem eylem olarak, değil evet. mi? Aha, eylemin, eylemin evet. gibi. Şimdi siz sorarken zihin açıcı oldu gerçekten düşündüm. Hı. Yani evet bazı öykülerde e, duran yolcu mesela. Hı. Yani adı zaten direkt... O Eylemleri de pasifize evet, çünkü... Evet aynen öyle... Yani Hı -hı. onun e, bir şekilde buna başa çıkışı... Eylemsizlik evet. gibi... Eylemsizlikle... Hı -hı. Yani bu eylemsizlikle e, bir yol bulmaya evet. çalışmak Hı -hı. gibi... Yani o yüzden bu tekme tokatlı şehir rehberi e de... Tekme tokatlı şehir rehberi Evet dayak attırarak... Evet. Dayak attırarak aslında ne kadar şey bilin ya... Hı -hı. Yani sizin kahramanlarınız yalnız kahramanlar... Evet kesinlikle... Yalnız kahramanlar ve bu yalnızlık... E, onlar için sanki bir sorun değilmiş de karşı taraf bunu görüyormuş ve sorun ediyormuş gibi bir halleri de var. Ya yani onlara bir şeyler söyleniyor çünkü. işte mesela o bahsettiğiniz Duran Yolcu hikayesinde annesine bakmış hı hı. ve hayatı annesi ölene kadar o şekilde geçmişti. Arkadaşlar onu uyarmış bak hani hayata kıp gidiyor. Sen de hayatın annenin benzemiyor. Annen benzemiyor sen devam... ama sonuçta bir tercih yapıyor o. Evet. Bir taraftan bir ne diyeyim? Ya aslında dayatılmış gibi görünen Heh. Evet, Kendi tercihleri evet. gibi evet. Hı -hı. Yani, yani o zor bir süreç ve durum bence bir insan yani cinsiyet olarak bakmayacağım bir insan için Hı -hı. o yüzden dediğim gibi ben dönem dönem işte bazı şeylere takıntılı oluyorum ve Hı -hı. E, algıda seç seçicilik insanların hayatlarında hep bu tip şeyleri gözlemlemeye başlıyorum. Hı -hı. Muhtemelen şu bir buçuk iki yıldır yazdım bu öyküler kitapta derlendi. E, bu bir buçuk iki yıl boyunca belki benim kendi hayatımla ilgili de handikaplar olabilir. Bir şekilde bu, bu tarafa doğru akmış demek ki gözlenmediğim her şey. Yani yine siz dediğinizde düşündüm evet karakterler gerçekten e, hep az önce konuştuğumuz bahsettiğimiz gibi yalnız. Ama bir şekilde aslında kendi yalnızlıklarını kendileri seçmiş gibi ama bir yandan da aslında dayatılmış. Evet. Çok da tercihi değil. Evet ama bu dayatılmışlık içerisinde bir e, yol bulmaya çalışmıyorlar. Konuşuyorlar sadece. Evet. Bunun üzerine düşünüyorlar. İşte bu kabullenilmişlik Hah, en başta evet. konuştuk ya. Evet kabul yani Kabullenilmişlik. Evet, evet kabullenilmişlik. O, o, o, o durum bana çok Hı -hı. duygusal ve etkileyici geliyor. O yüzden. Evet etkileyici. Hı -hı. Ee, bunun kırılmaya çalışıldığı mesela okyanus sesi. Evet. Bu böyle daha... ...beynin içinde birden çok sesin ortaya çıkması... Evet, ...artık en sonunda o sesle başa çıkamayıp... ...sesle başa... ...bir olarak başlayıp, Hı -hı. çoğalıp... ...aslında orada da çok yalnız bir karakter... Evet. ...inanılmaz yalnız... İşte ...çoğalma yolunu ancak kafasındaki bir sesle keşfediyor... Evet, evet. Işte ona ...bir süre sonra da artık yalnızlığa belki o kadar alışmış ki... ...o ses onu boğmaya başlıyor... ...işte bu ilk başta konuştuğumuz gibi... ...aslında çember dar... ...açıldıkça o bizi daha mutsuz ediyor... ...ve aslında daha küçülmeye doğru gidiyoruz gibi... Orada da aynı şekilde karakter önce yalnız, yalnızlıktan mutsuz gibi gözüküyor ki mutsuz. Hı hı. Ama bir süre sonra o sesten de yani çoğaldıkça da mutsuz olmaya başlıyor ve bir olmaya, tek olmaya geri dönüş yapıyor. Evet. Şimdi ikinci bölüme geçmeden önce bir ara veriyoruz biz programımızda. Metinlerdeki şarkıları ya da yazarlarımıza ilham veren sevdikleri şarkıları çalıyoruz. Siz ne çalmak istersiniz bugün? The Purple Soldier of Fortune. Peki. I live the life of a drifter Waiting for the day When I take your hand and sing songs And maybe you would say Come play with me and love me And I would surely stay But I feel I'm going the sound of a windmill going round, guess I'll always be a soldier of fortune, I can hear the sound of a windmill going round, guess I'll always be a soldier of fortune, I'll always be a soldier of fortune. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında konuğumuz Mevsim Yenice ile konuşmaya devam ediyoruz. Ee, i̇lk programda bu yükselen iç seslerden e, bahsetmiştik. Şimdi biraz bunlarla bağlantılı olarak... aslında. ...daha önce de konuştuk biraz sizinle... ...bu bir... ...sizin kahramanlarınız bu yalnızlık meselesine rağmen... E, ...ilişkilerini tutkuyla yaşayan hı hı. kahramanlar... E, ...örneğin işte bu... tilkiler aç mı kalsın... ...burada iki arkadaş ve çok kere hı hı. bir şekilde tanışıp... ...üroloji, işte, kliniğin evet. önünde <gülüyor> beklerken... ...arkadaş olup... E, bunu Tutkulu devam, bir dostluğa tutkuluğa, dön, yani. dostluğa e, dönüştürüyorlar. Ve çok da birbirlerini sorgulamadan yapıyorlar. Bunu evet. Yani ne oluyor, ne bitiyor. Çok değişmeden birbirlerini. Hı hı. Yani sadece görünenle yetinerek. Hı hı. Bunun arkasında bir şey aramayarak. Alt metinler okumayarak. Erkeklerin dostluğu biraz bana öyle geliyor. Hı. O yüzden erkeklerin dostluğu sanki birazcık daha... E, nasıl diyeyim... Hı. ...daha uzun süreler devam ediyor. Çünkü daha az yoruluyorlar gibi dostlukta sanki. Hmm. Biz kadınlar duygularımızı da birbirimize daha çok aktarıyoruz. Daha alt metin okuyoruz mesela. Evet. Erkeklerde sanki o biraz daha azmış gibi geliyor bana. Gerçi sonradan çok bayağı temel bir metinle karşılaşıyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu hikayenin evet, sonunda ama derin, söylemeyelim derin. Evet. okusunlar. <gülüyor> <gülüyor> neden böyle olduğunu. Ee, biraz bu şeyden de bahsetmek istiyorum. Ee, yalan söylemek. Ve Hı -hı. bu yalan söyleyerek... ...işte o bahsettiğimiz iç seslerin... ...ve kendi kendine konuşmanın... ...bir başka hali yalandan kim ölmüş... ...Limited şirketinde evet. de ortaya... Evet. ...çıkıyor. Orada bir... ...anlatıcımız bir kadın var... ...ve yalan söylemeyi öğreten bir kadın... ...başkalarına işte bunun için... ...kurduğu bir şirket... ...bu yalandan kim ölmüş, limit şirketi ve... ...karısına yalan söyleyen bir adama... ...nasıl daha iyi yalan söyleyeceğini... ...ikna etmeye yönelik... ...bir şey ve sonunda aslında... Bambaşka bir şeyle karşılaşıyoruz. Hı hı. Başka bir şeye dönüşüyor hikaye. Bu biraz şeyle ilgili olabilir mi? Ee, biraz önce konuştuğumuz bu iç seslerin yükselmesiyle... ...kişinin kendi kendini dinlemeye başladığında... Evet. ...bir farkındalık haline evet, dönüşmek. Hı hı. Ve hani belki çemberi kırmanın bir yolu olarak... ...herkes gibi olmamak... Hı hı. ...ya da kendini dinleyerek herkes gibi olmaya... ...bir yol açmak gibi bir şey. Yani evet... Bir nevi sanırım öyle yani bu öykü üzerinden konuşursak. E... Ya bunun başka bir görüntüsü mü? Yani evet bence öyle bir süre sonra iç ses o kadar çok çoğalıyor ki o Hı -hı. kadar fazla şey söylemeye başlıyor ki ve tabii ki de bir farkındalık hali oluşuyor. Yani Hı -hı. bazen iyi şeyler söylediği gibi çoğunlukla da kötü şeyler söylüyor bu evet. iç ses sonuçta ve farkındalık oluşturuyor. Ve olduğu kişi olmaktan memnun değil zaten karakter aslında Hı -hı. bu şirketi de ilk başta bunun için kurmuş. Ama yine en sonunda döndüğü nokta tercihi yine sıfır tercih noktasına yapıyor. dönüş. Tercih evet. yapıyor. Evet, tercih evet. yapıyor. Bir de burada e, e, sanki ona gelen, ondan yardım isteyen adam onun e, kendi sesini veriyor. Evet, ona. onu ayna tutuyor aslında. Ayna tutuyor. Ve, evet. Ve o onu izlerken ya da bütün provalarda kendi sesini duyuyor. Evet. Biraz Aynen. daha yine o iç sesin dışarıya bir aktarma olarak evet, çıkması gibi, gibi bir <gülüyor> e, önceki... Bölümde konuştuğumuz okyanus sesi de öyle. Hı -hı. Okyanus sesi duyarak başlayıp sonra evet. Sümerlere kadar gidip, gidip. sonra artık Hı -hı. o sesle baş edememesi. Yani yalandan kim ölmüş de sesle baş edebiliyor ancak onu evet. başkasına aktardığında evet. gibi Hı -hı. düşünebiliyoruz. Şimdi bu e, görsel metin, görsellik açık arttırma hikayenizde Hı -hı. zaten bir tablonun hikayesi. Hı -hı. Ee, bir e, görsel metin diyelim ona. Ee, yer yarıldı içine girdi de bir ölüm ilanı. Evet. Var Hı -hı. metinlerde. Hı -hı. Ee, bu, bunlar neden? Yani bunlar size ilham mı verdi? Onları gördüğünüzde mi bunları? Evet. Hı -hı. Tam anlamıyla öyle oldu. Ee, bir tanesinde gazeteyi karıştırırken ilan Hı -hı. sayfasındaydım ve yani gerçekten bir insan bir gün çok yakınını bu sayfada görse ki sanırım hepimizin başına gelecek bir gün. Evet. Ne hisseder, nasıl hisseder diye düşündüm. Ama klişeye kaçmamak için daha farklı bir şey kurmaya çalıştım. İlk görselde de Lucian Freud benim çok sevdiğim bir e, ressam. Eserleri çok etkileyici geliyor bana. E, tabloyu görür görmez. E, Aa evet ya ben hem bununla hem de kendini Freud zanneden bir adamla ilgili bir şey yazmalıyım dedim. Ve oradan yola çıktı. Ama ilk dediğiniz gibi etkilendiğim şey hani görsel oldu. Yani doğrudan görsel. Doğrudan görsel. Ee, bu görsellik ve e, işte so sesin somutlaşması başka birine aktarılması metinlerinizde son e, öyküde de yer yarıldı içine girdi de e, artık o metnin hapsedilmesi söz konusu sanırım çünkü babası artık ne? söyleyebileceği biri de yok. Zaten biri hayatı de. boyunca evet. o ses dışarı çıkmamış. Hatta yine toprağın altından sesler duymuş. Evet. Yani ee, sesle başla sesle başlayıp sesle bitiyor gibi evet, evet Yani o bir de şey gibi sanki köken ...hani okyanus sesinde de vardı... Hı -hı. ...işte bu Sümer meselesi... Hı -hı. ...burada evet. da bir baba meselesi... Bu da Freud öyle aslında... ...o evet. resim de bir kökenle doğrudan... ...ben her Elif... şeyin ailede başladığını düşünüyorum... ...yani o fikre çok yatkınım... <gülüyor> <gülüyor> ...sanırım onunla alakalı... ...yani işte bu sonuçta dediğiniz gibi... ...sesin toprağa gömülmesi... ...artık... ...başka bir... Hani ...yani bunu şey diye mi düşünmeliyiz... ...buradan artık... ...yeni bir ses... Yani toprağa gömdüğüm şey beni özgürleştirir ve buradan yeni bir ses yaratabilirim mi? Yoksa hani bu ses zaten beni rahatsız eden bir sesti ve ben bunu buraya gömdüm. Aslında tabii oradaki karakter kesinlikle öyle değil. Rahatsız yani yıllarca tam aksine o hiç tanımadığı sesi toprağın altından bir kozalak sesi olarak duymaktan çok memnun. Hı hı. Bir şekilde e, babasına dair bir iz ama bulduğunda rahatsız oluyor o sesi sesin ilk başta karşılaştığına çünkü yıllarca toprağın altında duym duym duymaya alışmış halini sevmiş yani babasından duyunca farklı geliyor yani sesler farklılaştığında beklediği sesi duyduğunda aslında afallıyor diyebilirim çünkü daha önceki sesi kabullenmişti yine kabullenmiştik derler kafasındaki evet, çünkü aynen öyle yani o kafasındaki ses onu bir şekilde tatmin ediyordu ama en sonunda e, bu sesin toprağa gömülmesi bir şekilde bence yani ben kendim ne düşündüğümü söylemek istiyorum istiyorum bu açıdan. Ee, artık bir bu dedik ya, hem tercihler e, beklentiler bir sürü şey. Artık bir beklenti yok en azından. O kendi sesini de duydu. Bir önceki ses de vardı. Yani orada seslerin hepsi artık toprağa girdi. Yani kafası rahat, içi rahat. Hani Daha çok bir özgürleşme gibi Hı -hı. düşündüm. Yani e, baskılanma değil de özgürleşme gibi düşündüm. Ya da bir boşalma, yok olma evet. halinden. Hı -hı. Artık çok... aradığını buldu. Yani arayışa giden yolda artık bütün tam şekilde. Evet belki oradan yeni bir umutla başlayacak gibi, evet. Belki bundan sonraki kitapta tekme tokatlı şehir rehberi değil, uzlaşmış bir uzlaşmış şehir. Uzlaşmış bir rehber. <gülüyor> Herkes mutlu. Uzlaşmış olarak ortaya çıkabilir. çok teşekkür ederiz ben bugün çok teşekkür burada ederim. konuğumuz olduğunuz için. tebrik ederiz tekrar kitabınız için. Çok daha yeni daha nice kitaplara diyelim. biz programımızın sonunda yazarlarımızın dinleyicilerimiz ve okulları için bir sayfa ile veda etmek ed ediyoruz. Siz ne ile veda etmek istersiniz? Ben muzu ve koboylardan bir bölümle veda edeceğim. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kararmış muzu tutan, buruşmuş parmaklarını tek tek kırmak istiyordum. Omzun arkasından görebildiğim kadarıyla televizyona bakmaya çalıştım. Koboy çizmesi, koboy şapkaları. Bu adamlar gibi babam olsaydı diye geçti aklımdan. Sonra anneme küfür ettim. Beni bu adamın elinde bırakarak kaçıp gidecek kadar bıkmış anneme. Gözlerim doldu. Yine de ağlamadım. Annemin yokluğunu hissettiğimde eskiye dair şeyler hatırlamaya çalışırım. Eski bir telefon konuşmasında, hattın diğer ucunda ağlamaktan kısılmış ince sesini, evin içinde dolaşırken üstüne geçirdiği siyah hırkasını ve belki bazen de kendimi çok zorlarsam evin o varkenki hoş kokusunu. Sık sık yapmam bunu. Yalnız onu çok özlediğimde. Ve böyle zamanlarda hemen annemi başka bir şehrin kalabalık caddesinde hayal ederim. Onlarca insanın arasında bir yerlere yetişmek için hızlıca yürürken, belki bir manavda elmaları sakince tek tek seçip kesek kağıdına koyarken ve hatta Arnavut taşlı kaldırımda siyah hırkasıyla bir dükkanın önünde durmuş vitindekileri izlerken, uzaklarda ve herkes için alelade biri olduğu düşüncesi önce beni rahatlatsa da sonra canımı sıkar düşündüklerimi unutmaya çalışırım.